Evet. Kilisenin din dışı uygulamaları ne yazık ki İslam dini altında da bazı tarikat mensuplarınca tövbe alma olayı şekliyle yapılıyor. Şeyhin karşısına çıkmak için, çıkarmak için kişi, kişiyi önce boy abdesti alınması, yani sonra olması. bir gün kimseyle konuşmaması, hiç kimseyle konuşmaması gerekiyor. Ancak bu şartları yerine getiren kişiyi işlediği günahları için şeyhin aracılığıyla tövbe ediyor tarikat mensuplarınca buna, tövbe alma faaliyeti deniliyor. Bunun neresi Müslümanlık? Vallahi onun hiçbir tarafı Müslümanlıkla ilgisi yok. Zaten bunların her birisi birer yeni dindir. Şimdi, enteresan bir şey. yani Biz burada bir takım şeyleri tenkit ediyoruz, söylüyoruz. Yani neyi, kimin adına tenkit edeceksin? Bugün ilahiyat fakültelerinde okutulan din İslam dini değil. Medreselerde okutulan din İslam dini değil. Tarikatlarda, cemaatlerde uygulanan din İslam dini değil. Ama hepsi, hepsi de İslam diyor. Yani birisini tenkit ettiğimiz zaman sanki öbürsünü savunuyor falan da değiliz. Yani tevbe alıyormuş, bilmem ne yapıyormuş. Ne demek tevbe almak? Sen kimsin ki tevbe şey yapıyorsun? Sen eğer hocaysan adamı anlatırsın, dersin ki tamam kardeşim tevbe dönüş yapmak demektir, günahından dön, bir daha yapmamaya karar ver. Ondan sonra da Allah'tan affedilmeni iste. Yol gösterirsin, bak yap yapacağım bir şey yok. Falan yerden tevbe almışlar. Olma o zaman sen Tanrı'nı değiştirmişsin. Az önce günahkardın şimdi müşrik oldun. Evet.